Evet. sizden biriniz Uhud daha kadar altın infak etmiş olsa sahabenin bir müdüne yani çok çok bir az bir avucuna hatta onun yarısına bile erişemezsiniz diyor evet neyse İsmail alayım bırak sen şimdi onu evet senin sorunu alayım alayım yabancı değil bak şimdi yabancı deme yabancı ne demek Yahudi ve Hristiyanların üretmiş olduğu malları almakta herhangi bir sakınca var mı? Herhangi bir sakınca olamaz. Bunların hepsi Allah'ın nimetidir. Onlar üretmişler. Hatta bir bakıyorsun ki bugün Müslüman'ın diyenlerden daha güzel, daha kaliteli, daha sağlıklı, daha sağlam şeyler yapıyorlar. Dolayısıyla onların malını almakta herhangi bir sakınca olmaz. Ama işte bir Müslüman varken, Aynı mal hemen hemen satılıyor iken herhalde bir Müslüman tercih edilir. Hatta cüz'i bir fark dahi olsa Müslümanların daha işte pahalı olsa diğerlerinden cüz'i bir miktarda tercih yine Müslüman olmalıdır. Müslüman tercih edilir. Neden? Bunlar kar etsinler. Bunlar kalkınsınlar. En azından kardeşlerimizdir. Öyle mi? Anlaşıldı mı efendim? Ondan sonra Yusuf sen bırak şimdi şu kağıdını. Kestikleri bile yenilir ifadesi güzel anlaşılması lazım. Yani ehli kitabın kestiği yenilir derken o anki ehli kitabın kestiğinin yenilme sebebi o an onlar besmele ile çekiyordular, kesiyordular. Besmele ile hayvanları kestiklerinden dolayı Allah adına. Allah adına kestiklerinden dolayı ne yapıyor? Yeniliyor. Onun için burada önemli olan hayvanı keserken e, sergilenen muameledir yani. Şimdi bir insan kasten Müslüman da olsa, kasten keserken besmele çekmese yenilir mi o hayvan? Yenilmez. yenilmez. Öyleyse Müslüman keserse yenilir. Yahudi ve Hristiyanlar keserse yenilmez değil buradaki. Allah için. Buradaki Allah için, Allah'ın adı anılarak kesilenler yenilir. Yani Yahudi ve kim olsun, tabi, kim, yani olursa olsun. kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Allah için anda yenilir. He, çünkü, çünkü hemen hemen bunlar bunların hepsi semavi bir dine mensuptular. Bidayetlerinde öyle mi? Onların her ne kadar dinleri dejenere de edilse, kısmı azamı dejenere de edilse hatta tevhidi kalıntılar da söz konusu olmasa ufak tefek kalıntılar var. Eğer bu kalıntılar İslam'a uygunsa ki bu zaten Allah'tandır. Öyle kabul ediyoruz. Neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların anlattıklarını tasvip de etmeyin? Reddetmeyin. Yani yalanlamayın da. Yani olur ki hakka isabet eden bir şeyi yalanlamış olursunuz yani biz Rabbimizden indirilen her şeye iman ediyoruz çünkü onlarda da bir takım kalıntılar söz konusu buradaki önemli noktayı anlamak lazım anlaşıldı mı evet İsmail'cim evet kağıdını çıkarmıştın bitti mi başka yok mu İsmail ben size Osman'ın arasında var diyorlar var mı şimdi şiaların onlara paralel zihniyetteki insanların şeyleri belli oturdukları sohbet ortamlarında ee, ne yapıyorlar hemen bu tür bu tür problemleri gündeme getiriyorlar Müslümanların kafasını karıştırmak için efendime söyleyeyim, cederleşmek için yani bu adamların sağlıklı bir şekilde din yaşama gayretleri, niyetleri yok. Bunlar böyle bir şey, e, böyle bir şey istemiyorlar anlaşıldığı kadarıyla. Bunlar oturduğu her yerdeki ben bunlarla gerçekten bir sürü münazaralarım olmuştur. Kayseri'ye ilk geldiğim dönemlerde. Daldırıl Allah hamdü senalar olsun yani eskisi gibi fazla faal da değiller. Ama onların işi, gücü oturduklarında bu tip şeyleri gündeme getiriyorlar. Biz şimdi her şeyden önce, biz her şeyden önce ne yapıyoruz? Onların anlatmış oldukları ile alakalı delil istiyoruz. Bu çok çok önemlidir. Yani anlattıklarının hemen hemen kısmı azamı yalan. Yani şia zaten yalan üzerine bina edilmiştir. Bunların kısmı azamı, anlattığı şeylerin kısmı azamı yalan dolandırır yalandolandır. Ondan sonra yine korkunç bir arıza daha biraz önce e, Yusuf kardeşle de konuştuk. Bunların rivayet dedikleri ve en son dayandırdıkları yer Caferi Sadıktır. Caferi Sadıktan öteye geçemezler. Ehli hadisinde dediği gibi ki zaten bunun üzerine iftiralardır. Caferi Sadığa da iftiradır bunlar. Cafer-i Sadık öyle sözleri söylemediği gibi Cafer-i Sadık öyle bir şey söylemiş de olsa, Cafer-i Sadık'tan ta Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar kocaman bir yol var, uzun bir yol var. Yani hadis ehlinin de dediği gibi develerin boynu kopacak kadar uzunlukta bir yol var oradan oraya. Cafer-i Sadık bu kim? Muhammed Bakır'ın oğlu öyle mi? Ondan sonra Muhammed Bakır Zeynel Abid'in Hüseyin'in oğlu Hazreti Hüseyin Hazreti Ali ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani bunlar bunlar hadis ilminde bu tip haberler asla kabul görmez munkat-ı inkıtaya uğramış kopukluk olan arasında arada baya efendime söyleyeyim ravinin düştüğü bunlar garip şeylerdi kaldı ki bunlar Mürsel bak Mürsel ne Mürsel Tabi'nin sahabeyi zikretmeden Allah Resulullah demesidir. Yani Allah Resulü şöyle dedi veya Allah Resulü şöyle yaparken gördüm. Ya Cafer-i Sadık, Sadık çok çok bu taraflarda. tabiinin büyüklerinden anladığımız kadarıyla. Evet. Yani haberlerini peygamberden zikretmesi tamam mı? Tabii. Mürsel olur. He, mürsel olur. Kaldı ki Cafer-i Sadık'a nispet edilen şeylerin kısmı azamı, yalan, dolan, He. yalan dolan tabi ondan sonra neyse sırayla gidiyoruz bu adamlar bu adamların samimi birer kişiler kimseler olmadıkları zaten burada belli yani oturur oturmaz hemen sahabe arasındaki bu tip mevzuları gündeme getirirler kavgaları gürültüleri gündeme getirirler yani işleri gücüleri bunların da kavga İlim ehli Allah kendilerinden razı olsun onlar kılıçlarını kana buladılar bari siz dilinizi kana bulamayın ve bu şekildeki fitneye, fesada karışanların sayısı da çok cüz'i, azınlıkta. Çok az. Çok az bu insanlar bakınız. Kaldı ki, ehli sünnet insaflı davranıyor bu tip konularda. Kaldı ki iştihat hatasından insanların birbirine düşmesi, Müslümanların, inananların birbirine düşmesi, kavga, gürültü hatta yani birbirlerini öldürmeleri bile söz konusu olsa, allah Azze ve Celle'nin Hucurat Suresinde dediği gibi, İnananlardan iki taife vurul, vuruşurlarsa ne yapın? Araları Kardeşlerinizin aralarını düzeltin diyor. Yani bu ne demektir? Yani inananlardan birbiriyle vuruşan çıkabilir insan bunlar arkadaşım. Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ha biri bağilik yapar, biri baş kaldırır, laf söz dinlemez, haklı olan tarafla diğer tarafın fitnesini, fesadını ne yapmak için? Ortadan kaldırmak için uğraşabilirsin. Yani İslam hemen hemen her şeyin Hal çaresini bize anlatmış ama biz nedense bunlara hiç şey yapmıyoruz. Bunları hiç kale almıyoruz. Yani hırsızın eli kesileceği yerde tutup hırsızın kafasını koparmaya çalışıyoruz. Olmaz kardeşim ya. İslam, İslam bunları anlatmış. Bunlar da insandılar. Bunlar gökten zembille inen melek değildiler. Masum değildiler. Bunlar da insandılar. Bunlar da hata yapıyordular. Ama peygambere arkadaş olmaları nedeniyle, onun sohbetinde bulunmaları nedeniyle elbette ki bizlerden çok, çok hayırlı insandılar. O kadar savaşlara katıldılar, öyle mi? Cihad ettiler, Allah yolunda mücadeleler söz konusu oldu. Yani bunlar harika insanlardı Ve umumen ve hususen cennetle müjdelenmişlerdir bu insanlar. Umumen ve hususen. Yani Allah azze ve celle kitabında, Resulü sünnetinde umen onları ne yapıyor? İşte muhacirler diyor. Muhacirlerin hepsini tezkiye ediyor. Ensar diyor. Onların hepsini tezkiye ediyor. Rıdvan beyatında olanlardan bahsediyor. İşte ağaç altındaki beyat edenlerden bahsediyor. Ve bunların 1500 kişi olduğunu terimizdeki bir hadis söylüyor. Onlardan hiçbirisinin cehenneme gitmeyeceğini söylüyor. Ki bunları biz derslerimizde sık sık anlattığımız gibi yazılı olarak da Bunlar mevcuttur. Siteye falan da koyuyoruz. Dileyenler açarlar, okurlar. Yani sahabe umumen ve hususen tezkiye edilmiş. Cennetle müjdelenmiş. Allah ve Resulünün tezkiye ettiği kişilerin, kimselerin bir başkalarının tezkiyesine ihtiyacı yoktur. Hele şianın asla tezkiyesine ihtiyacı yoktur. Onun içindir ki bu anlamlar, bu adamlar çok hissi nefsi davranıyorlar. Aleykümselam, Hoş geldin. Bu adamlar çok hissi nefsi davranıyorlar. Bu adamların konuştukları şeyler ilmi değil. Yani bunların ilmi bir tutanağı asla yoktur. Heva ve heveslerinden konuşurlar. Ondan sonra Ebu Hureyre'yi mesela dillerine çok dolarlar. Şimdi şeytan ve yandaşları İslam dininin ortadan kaldırılması, dejeneresi için kalpteki uyanık planlar, projeler çeviriyor. Ve bunu yani ayarlıyor ve bunu efendime söyleyeyim kalplerinde fitne olan, zevk olan insanlara uygulattırıyor. Şia buna en müsait kişiler kimselerdir. Dolayısıyla bunların ağzından madem ki sahabe döneminde, madem ki böyle ufak tefek işte problemler oldu, işte birbiriyle kavga, gürültü falan hazır fırsat Ebu Hureyre'yi dillerine dolarlar. Efendim Ali radıyallahu anh'a karşı çıkan her şeyi ka herkesi kafir sayarlar. Şimdi burada Ebu Hureyre'yi neden dillerine doluyorlar? Ebu Hureyre'nin 5000 küsür hadis ezberlediğinden dolayı. Yani burada akıl yürütüyorlar, mantık yürütüyorlar. 3 sene zarfında efendime söylüyor. Ya yani bir insan bu kadar hadis ezberleyebilir mi? Yani ilmi bir tenkitleri yok bu asabi ruhların. İlmi tutarlılıkları yoktur. Bir şey söyleyecekleri, yani hiç bir şey yoktur. Şimdi diğer taraftan bir bakıyorsun. Adam çocuğunu veriyor hafızlığa. Üç senede hafız oluyor. Üç sene diyelim. Hani Ebu Hureyre'den bahsediyoruz ya radiyallahu anhu. Üç senede hafız oluyor. Bunların tabiriyle, söyledikleri şekliyle 6600 küsur ayet-i kerime öyle mi? Arkadaşım niye yani hafız oluyor da Ebu Hureyre radiyallahu anhu neden ezberleyemez? Neden? Neden? Önce akli, mantıklı yanaşıyoruz. Yani neden olmasın buna? Buna insanın gücü yetmez bu bu yani, yani normal bir insanın güç yetirebileceği bir şey değil diyemezsin. Normalde Çocuk bile ezberliyor işte 15-16 yaşındaki kişiler Kimseler bile ezberliyor Kaldı ki o anki insanlar Gerçekten zeki insanlar Ezberleri güzel olan insanlar Panayırlarda efendim çıkıp şiir okuyan Yani bir şeyler anlatan kişileri Kimseleri sadece dinlerler Hemen hafızaya kaydederler Bu acayip insanlardı Aleykümselam Kaldı ki Ebu Hureyre Radiyallahu anhu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Özel bir duası var ya Resulallah ben senden işittiklerimi unutuyorum ara sıra. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona ridanı çıkar yay diyor. Ridasını yayıyor ve ona dua ediyor. Ebu Hureyre diyor ki ben diyor bana bu duadan sonra artık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden işittiğim hiçbir şeyi unutmadım diyor. Unutmadım diyor. Bu şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin duası. Allah'ın da yani görülen o ki Allah'u azze ve celle'nin kabul ettiği bir dua. Onun dinini korumak için bir vesiledir. Kabul etmiş Allah'u azze ve celle. Sen necisin? Kimsin? Ki efendim bu kadar hiç ezberleyemez. Ve bir de affedersin ve bir de o insanlar özellikle Ebu Hureyre radıyallahu anhu biliyorsunuz nerede kalıyordu? Ashab-ı Suffe. Yani mescidin işte yan tarafında bir yer vardı bu adamlar. Fakir insanlardı. Bu adamlar bu adamların böyle ne bileyim kaygıları şunları bunları yoktu. Dünya için böyle mal, çoluk, çocuk. Bunlar ilme kendilerini vermişler. Allah Resulü onlara yardımcı oluyordu. Fakir insanlar ve bunlar ilim öğreniyordular. Ebu Hureyre bunların içerisindeydi. Ve karın tokluğuna ben ilim öğreniyordum diyor. Şimdi insan iyi niyetli olmazsa kalkar farklı çirkin şeylerle düşünür. Adam şimdi şia bunlar. Mu'tezile'den, şiadan asabi ruhlar, iğrenç insanlar diyor ki buyur işte sizin Ebu Hureyre dediğiniz adam ne biliyor musun? Haşa diyor. Pis boğazının yüzünden oralarda dolaşıyor, sürünüyor orada yemek yemek için diyor. Ne hadisi diyor. Yani bu adam gerçekten zopalık yani. Kafasını gözünü kırarsın belki bir hafta sonra sarılırsın ya kusura bakın helalleşelim dersin. Ama o adamla Ebubureyre ile işte helalleşemez. O adamın bu sözleri nelere yol açar? O adamın bu sözleri korkunç bir yaradır. Değil mi yani bunu, bunu bunu dinleyeseler cahil insanlardan, değil mi? Bunu dinlerseler, bu adama kulak verirseler ve gerçekten hadis inkarcıları korkunç bir şekilde yaygın olacaktır. Hulasa yani adam her şeyden önce iyi niyet taşımalıdır yani, Öyle mi? İyi niyetli olmalıdır. Niye ahli Sünnet o insanlar hakkında Allah kendilerinden razı olsun yani kendilerini ilme vermişler Allah adına çırpınıyorlar orada hiçbir şeyi kale almıyorlar dünyalık hiçbir şeyin peşine koşmuyorlar nasıl olsa şurada bir bir kaşık çorbamız var aleyhüm şurada bir kaşık çorbamız var burada iyi biçip Allah'ın dinini öğrenelim demişler ve bunu yapmışlar ama diğer insanlar bunu söylemiyorlar işte bundan, bundan bahsediyorlar onun pis boğazlığından dolayı oralarda dolaştığından bahsediyor Ebu Hureyre radıyallahu anhu hazır sırası gelmişken değerli arkadaşlar Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun hani 5000 bin küsür tane hadis rivayet ettiği zikrediliyor ya doğrudur ama ehli hadisinde araştıranların da açık ve net bir şekilde göreceği şekliyle Ebu Hureyre radiyallahu anhu'nun teferrüt ettiği tek kaldığı yani yüz küsür hadis deniliyor biliyor musunuz? Gerisi diğer sahabelerle beraber anlattığı şeyler, tabi diğer sahabelerle beraber anlattığı şeylerdir. Şimdi bunlar Ebu Hureyre'nin üzerinde durup Ebu Hureyre üzerinden böyle bir şey eğer yaygınlaştırır iseler 5000 küsür tane hadis efendime söyleyeyim işte kenara itilecek. Dolayısıyla Allah'ın kitabını en güzel şekliyle bize izah eden, anlatan, tefsir eden, beyan eden, öyle mi? Bu ikinci kaynak ne yapılacak? Yani Kur'an'dan uzak tutulacaktır. Kur'an elimizde herkesin istediği şekilde üzerinde oynayacağı bir kitap haline gelecek. Ki şia böyle yapar, mutezile bu akılcılar böyle yaparlar. Şeytan zaten bunu istiyor. Bunu yaptırıyor onlara. Az önce dediğimiz gibi hiç kimsenin bu anlamda tutarlı bir sözü yok. Yani Ebu Hureyre radiyallahu anhunun kısa bir sürede bu kadar hadis ezberlemesi hususuna yine farklı bir yönden yaklaşıyoruz. Diyoruz ki siz hadis usulünü iyi bilmiyorsunuz, okumamışsınız, araştırmamışsınız. Dolayısıyla Ebu Hureyre 3 sene içerisinde de bu hadisleri öğrenmemiş. Bunu nereden çıkarıyorsunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da Diğer sahabelerden öğrendiği bir sürü hadisler var. Dolayısıyla onlar kendileri söylüyor. Bizim aramızda yalan olmadığından dolayı biz birbirimizden duyduğumuz hadisleri kâle Resulullah fa'le Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendime söyleyeyim. Yani işte ben Enes'den duydum. İşte İbni Abbas'tan duydum. Veya bir başkasından duydum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi diyebiliyorum deniliyor. Niye? Onların arasında yalan yoktu çünkü. Yalan yoktu bizim aramızda. diyor. Elhamdülillah. Burada yani farklı farklı bir açıdan meseleyi güzel anlamak için bir vesiledir. Bunu da bilmek lazım. Ebu Hureyre vefatına kadar diyeceksin bunu. Üç sene demeyeceksin. Çünkü Resul'ün vefatından sonra diğer sahabelerden de öğrendiği ve Anlattığı şeyler var. Allah Resulü böyle dedi veya yaptı diye. Allah bunları ıslah etsin. Onun için yani kızmaya hiç gerek yoktur. Yani tabi Her ne kadar böyle de desek meselenin başında, bidayetinde ister istemez samimiyetimizden dolayı kızdık, bağırdık, köpürdük ama e, eğer edinilmişse bunlar güzel tecrübe olarak kasamıza, kesemize konulmuş ise siz bunlardan faydalanın. Kızmanıza gerek yoktur ilmi olarak dağarcığınızı genişletin onları ilmi olarak ezmeye çalışın onların o basit hafif iddialarını ezmeye çalışın aciz kalındığı yerde insanlar bağırır çağırır ilminiz olursa aciz kalmazsınız ve bir de haklıysanız ne diye kızıyorsunuz ki belli ki bu adamlar cahilce bu ifadeleri söylüyor birilerinden duydukları aktardıkları sözler yani ilmi bir ifade değil bunlarınki onun için Şia denildiği zaman temeli yalandır. Abdullah ibni Sebe'ye dayalıdır ki bu bir Yahudidir. Bunların en yakın fırkası dediğimiz Zeydi imamiye şu anki İ İran Şiası. Bunların bile bakın bunların e, en ciddi, en önemli kitaplarından bir tanesi bizdeki bizde nasıl Bukhari değerli öyle mi? Çok çok değerli bir kitap. Onlar nazarında da usuri kafi denilen Kuleyinin yazdığı bir kitap var akideyle alakalı, itikatle alakalı dört ciltli bir kitap. Efendime söyleyeyim. Bunun içerisini açın, okuyun. Allah'a bakı var. Yani korkunç arızalar. Orada yer numara da verebiliriz. Bunlar zamanında konuşulduğu kitaplar elimizde. Yerleriyle, numaralarıyla efendime söyleyeyim. Bakıyorsunuz ki çok çok ciddi arızalar. Yani böyle İslam'ı temelinden sarsacak arızalar. Örneğin dinimizi kendisinden öğreneceğimiz kaynak hususunda bırakın sünneti bir kenara zaten sünneti tamamen saftı şey etmişler Kur'an hakkında bile yani Kur'an'ın 17 bin ayet olduğunu Kur'an'ın 17 bin ayet olduğunu asıl Kur'an yani 17 bin ayeti sahabeyi onu tahrif etti diyor çaldı çırttı kırttı diyor Aç, usulü kafi açın Birinci cil 345-346. sayfada bunu görebilirsiniz ya. Ebu Bekir ve Ömer dediğin zaman adamların tüyleri ürperiyor. Birbirlerine beddualarında bile bugün İran şiasında birbirlerine beddualarında bile yani kabrinde diyor Ömer'in kemiği çıksın diyor. Çok evet yani. Böyle. Yani insan ahlaksızca yani bir başka Başka bir kafir insan hakkında bile böyle söylemez ya. İnsan bu kadar ahlaksız olmaz ki ya. Şeytana sövmeyin diyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir biliyor musun? Yani bir insan şeytan için bile ağzını kirletmesine gerek yoktur ya. Şeytan diye ulan senin anan, avradın bilmem ne çok çok affedersiniz insan böyle ağzını bozar mı? Veya daha sinkaf ifadeler, kelimeler kullanır mı he? Sen Müslümansın. Karşıdakine öğlen kelimeler kullanamazsın. Bunlar Allah'ın ve Resulü'nün tezkiye ettiği, cennetle müjdelediği ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılmayan, en çok sevdiği kişiler, kimseler hakkında bile ileri geri konuşuyorlar. Ebu Bekir ve Ömer gibi bir insan ya. Hem kısım akraba, hem sahabi içerisinde Sıddık diye anılan Allah Resulü'nün mağara arkadaşı, hakkında ayet inen kimse, sen bu adam hakkında nasıl ileri geri konuşuyorsun? Ya Allah'tan korkmaz mısın sen ya? Ömer hakkında ha, keza öyle. Yani bunlar, bunlar bir hak olarak yazıldı çizildi. Sen sanma ki Ebu Bekir ve Ömer onlardan haklarını almayacak. Alacak bunlar. Bunlar Ebu Bekir ve Ömer'in Kur'anla amel etmediğini söylerler. Kur'anla amel etmedilerler bir hilafet meselesidir tutturdukları efendime söyleyeyim yalan yanlış şeylerle bunların en çirkinlerinin en çirkin iddialarından bir tanesi de Cibril'in bile hata yaptığını söylüyor biliyor musunuz? Cibril vahyi getirirken şaşırmış yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye o kadar benziyormuş ki Ali de ona o kadar benziyormuş ki ona vereceğine işte vahyi ona indireceğine ona indireceğine bunu söyleyecek kadar cahilleşmişlerdir Düşünebiliyor musun? Yani Cibril böyle bir hata yaptıysa diğer getirdiği birçok şeyde hata yapmış olabilir. Dolayısıyla dolayısıyla burada Allah hata yaptı. Haşa. Yani hata yaptıysa Allah düzeltir değil mi? Ben seni kime yolladım? Sen kime götürdün? Böyle? mi? En azından böyle. En kötü ihtimal. Ee. Ki haşa. Mümkün müdür böyle ya, bir dağlar şey? Dağlar mi, mi, Yahu tabii ki yani yani onlara göre bile diyeceksin ki ya arkadaş yani Allahu Azze ve Celle al bunu Muhammed'e götür dedi veya Ali'ye götür dedi de e, Cibril şaşırdı geldi Efendime söyleyeyim Muhammed'e verdi yani Allahu Azze ve Celle buna sukut eder mi ya nereden alacaklar yani diğerlerini nereden aldıysalar bunu da oradan aldılar diğerlerini nasıl işkembeden uydurduysalar bunu da işkembeden uydurdular ondan sonra Ebu Bekir'in biricik kızı Muhammed Mustafa'nın hanımı Ayşe hakkında bile zaniye diyebilecek kadar alçalmışlardı bu insanlar zaniye zina ettiğini söyleyecek kadar alçalmışlardı ben kayseri Kayseri'de böyle bir insana denk geldim biliyor musunuz bunlar iğrenç insanlar ya gerçekten iğrenç insanlar bunların dinle imanla ne alakası var bunlar gerçekten garip insanlar Karip insanlar. Cibril'in Fatıma'ya 75 gün boyunca vahi getirdiğinden bahsederler. Usulü kafide. Açın. 75 gün boyunca ona efendime söyleyeyim vahiy getirmiş. Hatta bunu İmam Humeyni bile bakın not almışım. 2 Mart 1986 günü bir hutbesinde anlatıyor. Bir hutbesinde bunu anlatıyor. Fatıma radıyallahu anha'ya efendime söyleyeyim Cibril 75 gün boyunca vahiy getirdiğini söylüyor. Allah Resulü ise vahiy kesilmiştir diyor. <gülüyor> Açın işte o bahsede edilen kitabın içerisinde imam bilmek istediği zaman diyor bilir diyor. İmam bilmek istediği zaman bilir diyor. İmama diyor Allah bildirir diyor. Şimdi illa şialar dediği için de değil yani Elbette ki insaflı davranmak gerekir. Bizim için bu, bu ciddi bir arızadır. Bu yalan uyduruk akideyi bozan bir sözdür. Bunu tasavvufçular da söylediğinde aynısını söylüyoruz. Biz bu tip şeylerle uğraştığımızda ya siz yani işiniz gücünüz yok da Şia'yla İran'la mı uğraşıyorsunuz diyorlar. Arkadaşım bizim işimiz gücümüz batıl olan şeylerin izalesidir. Allah yolundaki mücadeleyi biz tarif ederken İbni Teymiye'nin Şumurlu bir tarifinde anlattığı gibi Allah yolundaki mücadele cihat denilince neydi bunun tarifi? Allah'ın sevdiğinin zuhuru, sevmediğinin defi için harcanan çabanın gayretin adıdır. Bizim şimdi burada Allah'ın sevmediği bir şeyin defi için uğraşıyoruz. Bunu kim söylerse söylesin. Bunu Şia da söylerse biz bunu yalanlayacağız, reddedeceğiz. Batıl olduğunu haykıracağız. Bugün tasavvuf da dese bunu. Cübbeli de dese Cübbesiz de dese, Hiç önemli değil İsmail'im Usulü kafi madem ki onlardan bahsediyoruz Allah şerlerinden emin etsin Hidayet versin Usulü kafi de Bak bunu yazar numarasıyla. Bunu verebiliriz İmamların masum olduklarından bahseder İmamların masumiyet inancı Şianın temel inançlarındandır. Masumdurlar onlar. Hatadan beridirler. Ya peygamber bile hata yapıyor. Sübhanallah. Ve Rabbimiz düzeltiyor onu. Tahrim suresi, Abese suresi, bunların uzun sebebi, baş taraflarını okursanız bundandır yani. Resulullah bile bir insan olarak hata yapabiliyor. Allah düzeltiyor bunu. Öyle mi? Ama o insanlar hatadan masum. Böyle bir iddiaları vardır. Hatta ve hatta bakınız, Hümeyni ki bunlar hep seleflerinden aldığı sözlerdir. Ee, diyor ki bizim imamlarımızın diyor öyle mertebeleri, öyle makamları var ki Hükümetül İslamiye diye bir kitabı var. Türkçe'ye de tercüme edildi. Bizim imamların diyor öyle makamları, mevkileri var ki diyor bu makama ne Nebi, Mürsel ne meleki i Mukarreb erişemez diyor. Düşünebiliyor musunuz? Peygamberlerden üstün bir makama sahip olduğunu söylüyorlar. Saçma sapan bir söz. Şirk ve küfürdür bu söz. E diğer taraftan, bakıyorsunuz ki bizde de aynı sözleri söylemişler. Bizde derken ehli sünnetim diyen, tasavvçu kesim, veliler deryaya daldı, nebiler sahilde kaldı diyen de bu zavallılar. Veliler deryaya daldı, yani denizde yürüdüler, Nebiler sahilde kaldı onlar. Nebiler avama geldi. İşte veliler işte havasa geldi diyorlar. Ha üstün olduğunu söylüyorlar. Aslında Şia'nın kısma azamı inancı şeyde de yani tasavvufta da mevcut. Aynı aynen aynen. çirkin inançlarından bir tanesine Allah Azze ve Celle'nin ahirette görülmeyeceği inancı da vardır onlarda. Allah ahirette görülmez. Kur'an'dan bile delil getirmeye çalışırlar. Gözler onu idrak edemez ama o bütün gözleri idrak eder. İşte ehl-i sünnetin özelliği, ehl-i sünnetin güzelliği budur. Kur'an'ı sünnetle konuşturur. Evet ayeti celledir o ama orada dünya gözüyle sen onu göremezsin. Allah Azze ve Celle'yi. Diğer ayeti de o gün yüzler vardır pırıl pırıl parlar Rablerine bakarlar diyor. Öyle mi? Yevme izin. Yani o gün. Hangi gün? Kıyamet günü. Git hadislere sana güzelce bunu izah ediyor arkadaşım. İkisini beraber aldığın zaman herhangi bir zorluk yok. Harukla da anlarsın dinini. Yaşarsın. Ama sen Kur'an'dan bir ayet al. Kafana göre yorumla. E buyur işte. Allahu Azze ve Celle'nin Ahirette görülme hususunu anlatan ayetleri reddettikleri gibi veya tevil ettikleri gibi bununla alakalı ru'yetullah'la alakalı bütün hadisleri kabul etmezler, inkar ederler. Tevatür derecede gelen hadisler yani bakınız. Sahabeye dil uzatmaları zaten bu bilinen şey. Hume'nin mesela bugün Korbaço'ya mektubu var Hume'nin. Açın orada. Orada İbni Arabi'nin okunmasından mı yani İbran Arabi'yi okumasını söyler. Farabi, Aristoyu, İbni Sinay bunları okumasını ister. O adamlar şey Vahdetir Vücutçu. Tasavvuf felsefe ve temelinde işte Vahdeti Vücut. Dolayısıyla. Humeyni denilen adam da Vahdedi Vücudçu biliyor musunuz? Piri Aşıkan kitabı açın orada görürsünüz. Bunda Vahdedi Vücudçu olduğunu görürsünüz. Yani İslam önderi olarak günümüzde şey yapılıyor ya, söyleniyor ya. Acayip bu insanlar yani. Yani Hümeyni ile alakalı söylenen sözler zaten eskiden söylenen sözler. O da Seleflerinden alıyor. Kendi özel Kur'an'larından bahseder. Bizim Kur'an sizin Kur'an'ın üç mislidirdir. Usulü kafide bu da bakınız. İşte hani sohbetin girişinde 17.000 ayetir ayettir asıl Kur'an dedik ya. Bak bunu söylerler arkadaşım ya. Yine inananlardan kim diyor Kur'an'ı indirildiği gibi cem ettiğini söylerse o sadece bir yalancıdır diyor. Usulü kafide yazıyor indirildiği gibi cem edilmemiş. Yani Kur'an'ın içerisindeki şu ayeti bari kenara çıkaraydınız, çıkaraydınız. Yani bunu biz indirdik, koruyacak olan da biziz. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lahu Öyle mi? Bu zikri biz indirdik, bunu muhafaza edecek olan da biziz. Allahu azze ve celle bunu muhafaza edeceğini söylüyor. Bunlar hayır. Allah öyle dese bile ayır muhafaza etmedi. Bunu demek istiyor. Şianın en çirkin ahlaksızlıklarından bir tanesi de yine mutanikadır. Mutanikadır. Allah Resulü döneminde Allah Resulü'nün izin verdiği ki sahabelerden anlattığı gibi işte yani domuz, eti, şubuva nasıl böyle çirkindi bir zamanlar ihtiyaç anında, zaruret anında müsaade edildiyse. Aynen diyor muta da öyleydi diyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Feti günü Ehli eşek etleri ve mutanikanı kıyamete kadar haram kıldı diyor. Ve Ali radıyallahu anhudan geliyor rivayetin bir. biliyor musunuz? Ne olacak bu rivayet? Bu korkunç bir hastalıktır biliyor musunuz? Mutanikanı demek Parayla avrat kiralama. Üç günlüğüne, beş günlüğüne. Değişim bitince bırakacaksın tabii ki. Hatta anlatıyorlar inanın. Diyorlar ki camilerin etrafında diyor kadınlar diyor camiden dağılır dağılmaz oradan mollaya hemen kıydırıyorlar alıp götürüyorlar yani bunlar şiada bunlar şiada var kimse inkar edemez bunu Türkiye'de bile geldiler bunu efendime söyleyeyim uyguladı hatta bir zamanlar oradan uçaklarla kadın getirmişler ya mutanikah için tabi tabi tabi bunlar hep duyuldu bunlar anlatıldı ya burada çatır çatır karşımızda bunu konuşan erkekleri bırakın Allah şahittir ama Allah'a hamdolsun yani bu kitap sünnetle amel eden bir bacımız oldu sonraları mutanikadan falan bahsedilince o zaman inan o hanımefendi dedi ki ama hocam dedi ya bunun şartları var yani bu var ya dedim ablacığım ne şartı var ya nasıl şartı var bu kıyamete kadar haram kılınmıştır nasıl ne şartı var bunun yani bir bayan bile onlara takılan gidip gelen bir bayan bile bunu rahatlıkla söyleyebiliyordu Erkek neyse hani bir bayanın hayal etmesi lazım değil mi? Utanması lazım bu tip bir mevzulardan. İnanın o bacımız bunu söylüyordu ki sonraları kitap sünnetle amel etmeye başladı. Elhamdülillah yani onlardan kurtuldu. Bunu söylüyordu arkadaşlar ya. Humeinin Hümeyni'nin bizzat Tahrirül Vesile isimli eserinde bizzat kadınlara arkadan dübürden yanaşacağı fetvası vardır. Allah Resulü ise her kimin hanımına dübüründen yanaşırsa işte Allah, Allah lanet etsin diyor. Hivayetin birisinde Allah'ın Muhammed'e indirileni inkar etmiştir diyor. Bu adam bunlar hadis inkarcısı. Allah'ın ayetini bile ne yaparlar? Tevil ederler. Allah-u Azze ve Celle Kur'an'a kadınlar sizin tarlalarınızdır. Tarlanıza diye, dilediğiniz gibi gelebilirsiniz diyor. Bunlar Kur'an'ı anlamaktan bile aciz kalmışlardır. Tek başına o ayeti bile ele aldığınız zaman yani tarlanız ama sizin tarlanız ama tarla arkadaş ekilip biçilen yer anlamındadır. allah Azze ve Celle bak tarla bunu boşuna söylemez. Çocuğun olduğu yerdir. Meşru efendim yerdir burada anlatılan şey. Buna fetva vermiştir namussuz herif. Tahrirul vesile birinci cilt 52 numaralı sayfa açın. Var kardeşim bunlar onlara iftira değil. Terbiyesiz insanlar. İmamlar ancak ancak kendi seçenekleriyle ölürler. Usulü kafide, akide kitapları. İmamlar ancak kendi seçenekleriyle ölürler. Ondan sonra bir kere Şia dediğiniz zaman takiye. Onların temellerinde takiye, gizlenmek, saklanmak. Yalan bol. Takiye onlarda yani. Onların inancı takiyedir. Yani doğruyu da söylesen bu adam acaba gerçekten doğru mu söylüyor dersin. İnanmazsın arkadaşım. Hani adı çıktı 90'a inmez daha 80'e hesabı var ya. Bunlar takiye. Özellikle Humeyni Takiye'nin üç kısmından bahseder. Diyor ki takiye'yi am, umuma karşı yapılan bir takiye'dir. Takiye'yi has, hasreten sünnilere karşı yapılması gereken bir takiye. Bir de takiyeyi i diyor. Yani kendi aralarında. Mesela adam böyle namusuna şuna buna düşkün böyle kadın kız işlerinden... Nefret eden, hoşlanmayan bir tipse yani mutanikanı tutup ona anlatmazlar icabını, Öyle mi? Saklarlar. Yeri geldiği zaman, zamanı geldiğinde. Bu şekilde bir şeyleri var. İnançları var yani. Bunlar. İnançlarını gizleme mi oluyor? Tabii. Tabii. Türkiye'de gizler inancı. Hayır, ya, hayır, hayır diyor. Biz de diyor sizin aynı Kur'an diyor. Yalan söylemeyin diyor. Ya, biz aynı Kur'an'a inanıyoruz. Ya arkadaşım Aha kitaplarınızda Kuleyinin yazdığı usulü kâfi nasıl? ama bak kitaplarınızda delil getiriyorsunuz. Diğer taraftan, bak bunları getirmiyorsunuz. Niye sırası değil, zamanı değil diye getirmiyorsunuz. İleride bunları söyleyeceksiniz. Aynı kitaptan delil getiriyorsunuz. Takıya yapıyorlar. İnançlarını gizliyorlar. Biz de aynı Kur'an'a inanıyoruz diyor ama halbuki yalan. Yani bizim yanımızda bulunan kitap, 17.000 ayetir diyor. Sahabe Kur'an'ı tahrif etmiştir diyor. Kur'an'a önem vermez. Hatta İran'da basıldı arkadaşım. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın kitabının tahrifinin ispatı diye bir kitap bastı İran. Biliyor musunuz? Diğer taraftan da bir zamanlar hatırlarsanız biri çıktı Kur'an'a dil uzattı. Onun ölümüne ferman verdiler. İşte kellesi alınsın falan. Bunlar hep numara. Yalan dolan. Çünkü bunlar kendileri yapıyorlar bu iş zaten. Onu kasıtlı yaptılar. O Selman isminde birisi vardı bir aralar. Selman Rüştü müydü? Neydi? Evet, Selman Rüştü bir ara bir Kur'an illa ilgili şeytan ayetleri diye bir kitap çıkardı ya. Halbuki aynı namussuzluğu bunlar yapıyorlar. Açsın okusunlar usulü kafi. Belki ifadeler biraz ağır ama vallahi hiç kusura bakmasınlar. Bunları hak ediyorlar. Aha kitaplar yerleriyle, numaralarıyla var. Bunu söylüyorlar. Bunu söylüyorlar. Muhammed, Sa Muhammed Sadık adına yani Cafer'i Sadık adına Muhammed Bakır ve Cafer'i Sadık adına uydurdukları o sözlerin hiç itibar etmemek lazım değerli arkadaşlar yani bunlar Allah kendilerini ıslah etsin bunlar bunlar gerçekten ileri sürecekleri ilmi ifadeleri olmayan gerçekten cahil insanlar Allah şahit cahil insanlar bunlar iftiracı insanlar, cahil insanlar, asabi insanlar sahabeye küfreden insanlar ahlaksız insanlar Allah şerlerinden emin etsin. Hak edenlerine de Allah hidayet versin. Evet. İlim ehlinden bir tanesi ilim ehlinden bir tanesi bunlardan biriyle konuşuyor. Konuşuyor derken Allah'ın kitabını açıyor. Haşır Suresinde ki beraber açalım aklımızda bulunsun biz de inşallah aynı şeyi yapabiliriz. Haşır Suresini açıyor. Diyor ki sen diyor Allah Azze ve Celle'nin kitabında bahsettiği şu insanlardan mısın diyor diyor ki ganimetler yurtlarından ve mallarından atılmış Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk arayan Allah'a ve Resulünün dinine yardım eden muhacir fakirlere aittir işte asıl doğru olan kişiler kimseler bunlardır diyor Allah burada kimlerden bahsediyor ensardan bahsediyor öyle mi sen diyor bunlardan birisi misin diyor yok diyor Peki diyor, devam ediyor ardından şu ayeti okuyor. Muhacirler gelmezden önce Medine'yi yurt edinenler ve imanı kalplerine sindirmiş olanlar kendilerine hicret edenleri severler. Onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir hasetlik hissetmezler. Kendileri ihtiyaç içerisinde olsalar bile onları kendilerinden önce tutarlar. Kim nefsinin mal hırsından korunur ise işte asıl kurtuluşa erenler bunlardır. Burada ensardan bahsediyor Bir önceki muhacirler Şimdi burada da ensardan bahseder Allahu azze ve celle Kurtuluşa erenlerin bunlar olduğunu söyler Sen peki ensardan birisi misin diyor e, Yok ensarda değilim. Peki diyor şu ayeti de bir iyi dinle bakayım diyor Okuyor 10. ayeti 8, 9 şimdi 10. ayeti okuyoruz 10. ayeti okuyor Diyor ki onlardan sonra gelenler Derler ki yani muhacir, ensardan sonra gelenler derler ki Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. İçimizde iman eden o kardeşlerimize karşı bir kin, bir haset bırakma. Rabbimiz şüphe yok ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. E ben gördüğüm kadarıyla sen onlar değilsin. Yani ne muhacir ne ensarsın. Onlardan sonra gelen birisin. Öyle mi? Evet. E ama ben bu ayette bahsedildiği gibi sen onlar hakkında güzel düşünen, onlara dua eden birisi de değilsin. İçin kin ve nefret dolu onlara karşı. Sen pis bir rafizisin yani. Çünkü Rabbimiz burada muhacirden bahsetmiş, ensardan bahsetmiş, onları tesli etmiş, kurtulacak olanlar onlardır demiştir. Ondan sonra gelenlerin vasfı olarak da kardeşlerine dua eden Onlara içlerinde kin tutmayan, duymayan öyle mi? Birileri olduğunu anlatıyor. E ama sen hiçbirisi değilsin. Güzel bir ensesine şamar indiriyor yani bu üç ayeti celil eyle. Yani bu adamlar gerçekten gerçekten bu anlamda ihlas, samimi bir efendim çizgide olan kişiler kimseler değil. Bunların, bunların niyetleri belli. Bunlar siyasi çıkarlar, kavga, gürültü o şunu aldı, bu bunu aldı, o hilafete daha layıktı, şudur budur, bunlar hep siyasi kaygılar, siyasi kavgalar, gürültüler. Yani bunların tevhidle, e, bu konuda efendim tevhidin hakimiyeti ile alakalı herhangi bir şeyleri yoktur. Şah'ı yıktılar, onun putunu indirdiler, az önce size resmini de gönderdim. Behüştü Zehra'da, mesela İran'da Behüştü Zehra'da, e, Hümeynin'in putunu tiktiler. Bir ara konuşurken dedim ya hani siz putçuluğa karşıydınız. Bu ne dedim? Dedi ki bu put başka put dedi. Nasıl başka bir put dedim ya. Bu put başka put dedi. Bu put başka bir put, put dedi. Vallahi. Doğru. Doğru. Yani şeyin türbesinin kubbesini altından kaplamışlar. Humeinin Ve korkunç bir şekilde kabircilik var. Kabirlere Efendime söyleyeyim gidişler oralarda yalvarmalar, yakarmalar. Yani korkunç bir hastalık var bu anlamda. Bunu ancak tevhid inancını anladıktan, kavradıktan sonra görebilirsiniz kardeşler. Allah hamdü senalar olsun. Rabbimiz bize yardım etti, bize merhamet etti. Bunları az buçuk anladık da onların yani yerinin numarasını öğrenebiliyorsun inanç olarak, amel olarak, ahlak olarak. Tevhid ehli bir insan onlara baktığında şirkin her çeşidini görür onlar. Şirkin, küfrün her çeşidini onlarda görürsün arkadaşım. Bu abartısız bir sözdür Allah. Allah şahittir. Allah şerlerinden bizleri muhafaza eylesin. Hak edenlerine hidayet versin. Velhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi